Selamunaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Her hafta sunduğumuz Hazreti Rasulün örnekliği çerçevesinde Medine'de 11 yıl sunumlarımızın 33. yapacağız inşallah. Bugün Medine-Mekke ilişkileri 12. bölümdeyiz. Alt başlığımız ise Uğuz Savaşı oluşumu arkasındaki gerçekler. Bugün Uğuz Savaşı ile ilgili gelen ayetlerden söz edeceğim. Bundan sonra Uğuz Savaşı'nı kapatacağız. Önümüzdeki haftalarda Hendek Savaşı'na gireceğiz. Onun için bugün biraz uzun olacak gibi şöyle bir buçuk saate yakın çünkü ikiye bölünürse çok kısa olacaktı. Derlediğim bütün bilgileri bugün vermeye düşünüyorum. Bundan önceki bölümde incelediğimiz Haşr Suresinin dışında Uğuz Savaşı Alimran i̇mran Suresinde de yer alır. Yer alır. Alimran i̇mran Suresindeki ayetler Rasul'e ve Müslümanlara hitap ediyor. Bedir Savaşı'ndan da örnekler vererek Uhud Savaşı'nı analiz ediyor. Alimler Suresi'nin ana teması olaylara nifak, ikilik, riya açısından bakmasıdır. Hatırlayacaksınız Bedir Savaşı ile ilgili gelen Enfal Suresi'nde Enfal Suresi Bedir Savaşı'nı analiz ederken Bedir Savaşı ile ilgili hükümler ortaya koyarken bugün okuyacağımız ayetler al Suresi'nde ana tema olarak nifakı, ikiliği, riyayı özleştiren olgular içeriyor. Kümlerden ziyade. Zaten Alimran imran Suresi dediğimiz zaman genelde nifakı, riyayı, münafıklığı ele alan, inceleyen bir sure aklımıza geliyor ilk anda. Onun için Uğut Savaşı, Alimran imran Suresi'nde genelde bu açıdan incelenmekte bazı rivayetlere göre al -Imran suresinde incelenen olaylar bu savaşı anında veya sonradan gelmiştir. Yani bazı ayetler o anda savaş anında geldiği rivayet ediliyor. Bazıları da daha sonra hepsi geldi şeklinde ifade ediliyor. Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştır. Allah hakkıyla işten ve bilendir. O zaman İçinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısı idi. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir'de de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere şöyle diyordun: "İndirilen 3000 melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi sizin için yeterli değil midir? Evet. Siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler Rabbiniz nişanlı 5000 melekle sizi takviye eder." Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. Zafer Yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındadır. Allah kafirlerden bir kısmının kökünü kessin veya onları perişan etsin, böylece bozulmuş bir halde dönüp gitsinler diye size yardım eder. Ki bu işler senin yapacağın bir şey yok. Yahut tövbelerini kabul etsin ya da onlara azap etsin diye. Çünkü Çünkü onlar zalimlerdir. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır ve çok merhametlidir. al Suresinin 121-129. ayetleri, Uğuz Savaşı sırasındaki Müslümanların bozguna uğradığı anı incelemesi manidardır. Ayetler Bedir Savaşı'ndan da örnekler vererek Rasul'e duygu, inanç yüklemesi yapar. Savaşın manzarası o an için çok kötüdür. Savaşın ilk bölümünde Müslümanlar büyük bir cesaretle kendilerinden yaklaşık dört misli Mekkelilere saldırmışlar. Mekkeliler neye uğradına şaşırıp bozguna uğrayıp kaçmışlardır. Yerlerinden ayrılmaması gereken okçular bu manzara karşısında ganimet toplama telaşıyla mevzilerinden ayrılınca arkadan dolaşan Halid bin Velid komutasındaki Mekkeliler Müslümanları arkadan kuşatmış Kaçan Mekkeliler bunu görünce geriye dönerek Müslümanları iki ateşin arasına almışlardı. Bu sefer şaşırma sırası Müslümanlara gelmiştir. Niye uğradığını şaşıran Müslümanlar kaçmaya başladılar. Musad bin Umeyr'i öldüren Mekkeli, Muhammed'i öldürdün diye bağırmaya başlamıştı. Ayetlerin insicamına baktığımızda tam böyle bir anda duygular kontrol altına alınıyor. Müslüman ordunun komutanı Muhammed Allah tarafından desteklenerek güçlendiriliyor. Ayetlerin son tarafına doğru bakıldığında Allah'ın Resulüne söylediği çok önemli söz var. Evet. Siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız onlar hemen şu anda üzerinize gelseler. Rabbiniz dışanlı beş bin melekle sizi takviye eder. Allah bunu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 Çünkü onlar zalimdirler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Müslümanlar sabır gösterir. Allah'tan sakınırlarsa, düşmanlar da Müslümanların üzerine gelseler. Allah Müslümanlara 5000 melekle takviye edecek. Bunun nedeni Allah'ın inkar edenleri cezalandırmak için verdiği karar. Düşman karşısında endişeye düşen Müslümanların kalpleri yatışsın diye ayetini gönderen Allah, 5000 melekle yardım edeceğini vaat ederek Müslümanlara cesaret vermektedir. Müslümanların 5000 meleği savaş sırasında görüp görmediğini bilmiyoruz. Gerçi bu konuda birçok rivayet var. Rivayetlerin doğruluğu konusunda tartışmalar da var. Ama bir gerçek var ki Allah'ın Resulü bu ayetleri aldığı anda, Müslümanlara okuduğu anda hem Resul hem de Müslümanlar biliyorlardı ki 5000 melek melekkenler ile birlikte savaşmaktadır. Bu moral gücü önemlidir. Allah bu yardımın için yaptığını söylüyor. Birincisi, Müslümanların kalbi yatışsın. Düşmanlarından korkmasınlar. İkincisi, Allah karar vermiştir ki, inkar edenlere azap edecek. Müslümanları zaferle taşlandıracak, inkar edenleri perişan edecek. Allah Resulüne diyor ki, ki bu işte senin yapacağın hiçbir şey yok. Çok enteresan. Bu işte senin yapacağın hiçbir şey yok diyor Allah. Evet. Allah karar verdikten sonra Resul'ün yapacağı hiçbir şey yok. Allah Müslümanlara zaferi, düşmanlarına da yenilgiyi yazdıktan sonra Resul'ün yapacağı bir şey yok. Bu ifadeler Muhammed gibi yumuşak huylu kimsenin zarar görmesini istemeyen birine söyleniyor. Zira Muhammed düşmanları ona ne kadar karşılaşıksalar da savaşmak için karşısına gelseler de o yine onların iyiliğini düşünüyor. Zarar görsünler istemiyor. Allah ona kısaca artık senden iş çıktı inkar edenlerle ilgili hesap benim. Ben karar verdim. Onları rezil rüsva edeceğim, perişan edeceğim ki bir kısmı dönüp gitsinler. Durum inkar edenleri Allah'ın Müslümanlar eliyle cezalandırmasından ibarettir. Halbuki Muhammed Mekkelilerin iyiliğini istiyor. Onların da hidayet bulup doğru yola girmelerini istiyor. Cezalandırılmaları karşısında endişeleniyor. On bin nüfuslu Mekke içinde yıllarca onlarla birlikte yaşamış. Geçmişte aralarında dostluklar, arkadaşlıklar, akrabalıklar oluşmuş. İnsan olarak hiçbirine karşı kin, nefret duymuyor. Hepsinin hidayet bulup mükafatlanmasını istiyor. Ama Allah diyor ki karar verdi. Kararımın seninle bir ilgisi yok. Endişelenme, üzülme. Unutma ki yerde de gökte de ne varsa hepsi Allah'ındır. Rabbin dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Sen Rabbinin bağışlamasına da azap etmesine de karışma. Bu özler günümüz Müslümanların anlayışına ne kadar uzak? Savaşın ortasında veya savaş sonunda Resulü eğiten bu ayetlerin özü bize ne kadar yabancı? Günümüz Müslümanları, bırakın Allah'ın affını, cezalandırmasını, insanları, kendileri affetmeyi, kendileri cezalandırmayı düşünüyorlar. Bu yönde sevgilerini, kinlerini, öfkelerini, nefretlerini geliştiriyorlar. Özellikle anlayış farklılıklarıyla meydana gelen çalışmalarda, Müslümanlar sanki cehennem zebanisi olmuş, önüne geleni cehenneme postalıyor veya tersini yapıyor, önüne geleni cennete yerleştiriyor. Allah Resulüne, onların hesabını bana bırak derken, aslında Resul onlara ceza vermeyi düşünmüyor. Aksine onların cezalandırılmaları karşısında üzülüyor. Buna karşılık Allah onların hesabını bana bırak. Onların durumu senden çıktı diyor. Allah Resulü tebliğ görevini yaparak sorumluluğunu yerine getirdi. Yeterli açıklamalar yaparak görevlerini yerine getirdi. Onların hidayeti için dua ederek görevini yerine getirdi. Bütün bunlara rağmen akıllanmadılar, hidayet etmediler. Üstelik savaşmak için savaş meydanına geldiler. Allah onları cezalandıracağını söylüyor. Allah Resulü üzülüyor. Keşke zaman tanınsa. Keşke bir müddet daha onlara gerçekleri anlatsam. Kaygısına düşüyor. Allah Resulü'nü örnek aldığımızı iddia eden biz Müslümanlar, hem Resulün konumunu, hem de ayetlerin içeriğini çok iyi anlamak zorundayız. Allah Ali İmran Suresi'nde, Uhud savaşını anlız etmeye devam ediyor. Eğer siz bir acıya uğradıysanız, o kayün de benzer bir acıya uğramıştır. O günleri biz insanlar arasında döndürürüz dururuz. Ta ki Allah iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Allah zalimleri sevmez. Allah iman edenleri günahlarından temize çıkarmak, kafirleri de helak etmek ister. Yoksa Allah, içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan, cennete gireceğinizi mi sandınız? Âlim Ren Suresinin 140-141-142. ayet bunlar. Genelde insan, olayın içine girmeden, olayda çapraşık duyguları yaşamadan ayetleri okuyup geçiyor. Bir an, kendimizi olayların içine atalım. Bedir'de savaş kazanmış bir topluluğuz. Öyle düşünelim. Savaş esirleriyle ganimetlerle dönmüşüz. Ancak Uhud hüzün dolu. Müslümanlara önderlik eden birçok değerli kişi şehit düşmüş. İçimizde derin bir acı bizi yakıyor, kavuruyor. Tam o sırada bu ayetler geliyor. Eğer bir acı yaşıyorsanız unutmayın. Düşmanlarınızla yaşadığınız acının aynısını yaşadınız. İnsan ilk anda ayetin anlamına şaşırıyor. Sorabiliriz. Allah kimden yana? Allah savaştaki kayıplarına acı duyan Müslümanlara Mekkelilerin acılarından söz ediyor. Şimdi biz olsak şöyle deriz. Bana ne onların acısından? Onlar kafir. Onlar bu cezayı hak etti. Biz ne yaptık? Bize bu acı niye veriliyor? Niye Bedir'deki gibi Allah bizi korumadı diyebiliriz biz olsak? Belki o gün bizim gibi düşünenler var. Bu ayetler gelip onların düşüncelerini ortaya çıkarıyor. Allah açıklamalarına devam ediyor. Açıklamalardan çıkan anlam o kadar enteresan ki, kendi acısına üzülen, düşmanının acısına sevinen, sanki Allah katında makbul değil. Allah devir daimden söz ediyor. Zaferi de, yenilgiyi de, insanlar arasında döndürdüğünden söz ediyor. Acılar, sevinçler insanlar arasında dönüyor. Devir daimdeki bu özellikle insanlar eğitiliyor. inançları kontrolden geçiriliyor. Düşmanın yenilgisine, Acısına sevinmek, inançlı bir Müslümana göre değil. Her ne olursa olsun, karşısındaki düşmanı bir insan, Müslüman olarak insana sahip çıkmayı, onun iyiliğini istemeyi, hidayeti için çaba sarf etmeyi öğrenmek zorunda. İnanç bu. Allah Resulü Muhammed bu inancı taşıyor. Onun için üzülüyor. Allah da diyor ki, üzülme artık. Senden çıktı. Ama arkasından devam ediyor. Müslümanların duygularına yöneliyor kendi acınıza üzülüyorsunuz ama bilin ki karşı tarafın da acıları var. Allah Resulü onlar için üzülüyordu. Allah Allah Resulünün üzüldüğü gibi Allah Resulünün her ne olursa olsun karşıdaki insanları da düşünüp onlar için endişe ettiği gibi Müslümanların da endişe etmesini istiyor. Tabii ki Müslümanlar o anda acılarıyla üzünüyorlar. Feryatı figan ediyorlar. En sevdikleri öldürülmüş, şehit olmuş. Allah Resulüne üzülme. Onların hesabı artık ben de diyor. Ortada bu örnek varken Müslüman'ın sevinmesi yersiz. Müslüman'ın sırf kendisine acı duyması, kendi kayıplarına acı duyması yersiz. İnanca ters. İşte Allah ayetleriyle bütün duyguları, düşünceleri ince ince istiyor. Müslümanları eğitiyor. Bizi eğitiyor. Alırsak günümüzde ne yazık ki Müslümanlar ayetlerin bu inceliklerinden uzaklar. Üstelik Allah ayetinde bunu, bunları niçin yaptığını söylüyor. Ta ki Allah iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Allah zalimleri sevmez. Allah iman edenleri günahlardan temize çıkarmak, kafirleri de helak etmek ister. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Evet, Allah'ın ayetine göre iman edenlerle, etmeyenler ayrılmadan, Allah'ın istediği şekilde cihat etmeden cennete mi gireceğiz sandık? Bütün duygularımızla, düşüncelerimizle Allah tarafından imtihan ediliyoruz. Önümüze çıkan olaylarla imtihan ediliyoruz. Kendi acımıza üzülmek düşmanın acısına sevinmekle imtihan ediliyoruz. Allah yolunda mücadele edip etmemekle, bu konuda ihlaslı, yani samimi içten olup olmamakla imtihan ediliyoruz. Böylece Allah'a göre temiz olanlar, yani ayetlerin özüne, ruhuna uygun davrananlar ile pis olanlar, yani inkar edenler, ayetlerin özüne, ruhuna aykırı hareket edip nifak içinde olanlar ayrılacaklar. Allah savaş anında Müslümanların duygularını, düşüncelerini ele alarak eğitimine devam ediyor. Alimran Suresinin 143. ayeti diyor ki, "Andolsun ki siz, ölümle yüz yüze gelmezden önce onu temenni ederdiniz. İşte şimdi, onu karşınızda gördünüz. Ne yazık ki, en çok yaptığımız bu. Ölümü görmeden, ölümle burun buruna gelmeden, Allah yolunda ölmeyi temenni ederiz. Müslümanların Allah yolunda şehit olmasından söz ederiz. Müslüman cesurdur, ölümden korkmaz deriz. Kafirler cesur değil, onlar korkaktır deriz. Şimdi bu sözler havada mı kalacak? Allah diyor ki hayır, asla bu sözler denenmeden sizi bırakmayacağız. Sizi söylediğiniz bu sözlerden dolayı imtihan edecek, Allah yolunda ölümle burun buruna getireceğiz. Cesaretinizi sınayacağız. Sizin cesaretinizi sınayacak olayları önünüze getireceğiz. Hani bizim haftada bir veya da haftada birkaç gün veya ayda bir çaylı, pastalı, lüks, yumuşak, kanepelere yayılmış bir şekilde söylediklerimiz vardır. Başkalarını korkaklıkla suçlarız öyle ortamlarda. Allah bütün bunları görüyor, söylenenleri istiyor ve söz veriyor. Sizi söylediğiniz her şeyle sizi imtihan edeceğiz. Bakınız çok enteresan, çok enteresan. İnanan insan ağzından çıkan söze çok dikkat etmeli. Müminler cesaretlidir, cesur olmak zorundadır dediğimiz anda bu sözü söyleyen insan bilsin ki Allah onu bu sözüyle imtihan edecek. Bir şekilde karşı karşıya getirecek. Bu sözüyle karşı karşıya getirecek. Mümin bir insan, mümin bir kardeşini veya herhangi bir insanı korkaklıkta suçladığı anda o anında Allah onu yazacak ve onun önüne kendi korkusuyla baş başa bırakacak bir olayı karşı karşıya getirecek. Bakalım ne yapıyor? Müminler Allah yolunda ölmekten korkmaz. Çok rahat söylüyoruz. Çünkü ucunda şehadet var. Direkt cennete gidiş var diye anlatıyoruz. Yazıyor Allah. Hadi buyur. Karşı karşıya getirdim bakalım. İmtihan edileceğiz. Al-Imran suresinin 144'ten 148 dahil devam eden ayetleri. Konuya devam ediyor. Bakınız. Muhammed ancak bir Resul. Ondan önce de Resuller gelip geçti. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacak. Allah şükredenleri mükafatlandıracak. Hiçbir kimse yok ki ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. Her ölüm belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ailet sevabını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice Resuller vardı ki, beraberinde birçok Allah erleri bulunduğu halde savaştılar da, Bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zafılık göstermediler. Boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri sadece şöyle demekten ibaretti. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler toplumuna karşı bizi muzaffer kıl. Allah da onlara dünya nimetini ve ahiret sevabının güzelliğini verdi. Her ikisinde. Allah iyi davrananları sever. da Muhammed'i öldürdüm. Muhammed öldü sesleri yükselince bazı Müslümanlar savaş alanından kaçmaya başladılar. Bu çok acı bir şeydi. Allah için Mekke'yi terk etmiş, malını, mülkünü, çocuklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye gelmiş Müslümanlar. Müslümanları, peygamberi her şeye rağmen Medine'ye çağıran Medine'li Müslümanlar. Yani Es ve Hazreç, yani Ensar ve Muhacir bunlar. Muhacir Allah için her şeyini bırakmış Medine'ye gelmiş. Ensar her şeye rağmen, her şeyi göstererek peygamberi ve Müslümanları çağırmış. Ama Uğud'a bakıyoruz, Uğud'da bir bozgun var, kaçma var ve Allah tahlil ediyor onların duygularını. Geçmiş rasullerle, geçmiş Resullerin ümmetleriyle karşı karşıya getiriyor. Onlarla kıyaslıyor ve örnekler veriyor. Böyle bir duruma nasıl düştüler? Nasıl düşerlerdi? Muhammed öldü sözünü duyar duymaz kaçmaya başladılar. Doğru mu? Değil mi? diye araştırmaya bile gerek duymadılar. Ve Allah soruyor. Muhammed ancak bir Resul. Ondan önce de Resuller gelip geçti. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Evet. Hadi bakalım. Muhammed ölünce bu dava bitecek mi? Unutmayın ki din, Allah'ın, dava Allah'ın, Muhammed görevlendirilmiş herhangi bir insan ölürse, öldürülürse inancınızdan vaz mı geçeceksiniz? Belli ki Müslümanların inançlarında oturmayan şeyler var. Allah açık sorularla onları ortaya çıkararak devam ediyor. Bilin ki kim geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacak. Allah şükredenleri mükafatlandıracak. İnsanların inkar etmesi davalarından, inançlarından dönmesi Allah'a zarar vermez. Veya günümüzde olduğu gibi en ufak bir şeyde hemen yan çizmesi, sözünden vazgeçmesi, çıkarı için, siyasi çıkarları için, ekonomik çıkarları için, insanların böyle bir taraftan inanıyorum deyip de bir diğer taraftan işine geldiği gibi hareket etmesi, haftada bir verdiği sözü bile doğru yerine getirememesi. Allah'a zarar vermez. Asla. Zira hüküm Allah'ın karar verecek o insanlar kendi karar vermeyecek. Ki. İnsanlar yaptıklarıyla hesaba çekilecek. İnsanlar yaptıklarıyla, düşündükleriyle, inandıkları inançlarındaki ihlasıyla hesaba çekilecek. Karar da Allah verecek. Hüküm sahibi Allah, mükafatlandıracak da cezalandıracak da Allah. Ne resulün ne de diğer insanların bu konularda hiçbir yetkisi yok. Onun için Allah'ın dini insanlara bağlı değil. Resuller ölür, müminler inançlarından vazgeçer. Bütün bunlar Allah için önemli değil. Bütün bunlar biz Müslümanlar için, biz insanlar için önemli. Zira her türlü hareketimizde imtihan edilen biziz. Ölümü de, zorluğu da, kolaylığı da önümüze koyan Allah imtihan ediyor. Ölümü önümüze koyuyor, zorluğu önümüze koyuyor, kolaylığı önümüze koyuyor, çıkarları önümüze koyuyor, ihlası önümüze koyuyor. Hadi buyurun diyor. Konuştuğumuz her şey İnancınıza göre uygun olacak mı, olmayacak mı? Amellerinize göre uygun olacak mı, olmayacak mı? Hadi buyurun. <gülüyor> Ve insanları, müminleri Allah, Alimran i̇mran suresinin 149. ayetinde uyarıyor. Ey iman edenler! Eğer kafirlere uyarsanız gerisin geriye döndürülür de hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Bu uyarı müthiş. Uyarılan sonuç dün de, bugün de, yarın da Müslümanların başına gelebilecek en büyük felaket. Geçmişte ehli kitabın başına gelen bu. Bugün Müslümanların durumu bu. İnananlar Allah'ın ayetlerinin özünden saparak ya inkar ederler, ya inkar ederler, ya inkar ederler ya da kendilerini Müslüman sayarak nifak içinde olurlar. Nasıl? İnkar edenler gibi yaşarlar, inkar edenler gibi Dünyevi iyileşirler, inkar edenler gibi çıkarına göre her zaman kıvrılıp dururlar. Ama biz de Müslümanız derler. İfak içinde yaşarlar. Veyahut da düpedüz artık inanmıyoruz derler. Her iki halde de geriye dönmüşlerdir Allah'a göre. Yani Müslümanlığın dışına çıkmışlardır. İşte günümüzde görüyoruz. Tamamıyla inkar edenler gibi düşünen, yaşayan ama ben de Müslümanım diyen insanlar var. Dine inandığını söyleyen ama Allah'a uymayan. Allah'ın yasaları, Allah'ın kuralları, Allah'ın dini bu çağda artık demo oldu. geçmez diyen insanlar var. Ama ben de Müslümanım diyor. Allah'ın hükümleri yeryüzünde geçmez, yeryüzünü insanlar yönetir. Allah'ın hükümleri vicdani bir meseledir. İnsanlar istediği gibi yaşar, yaşamaz, fark etmez diyor. O manevi bir boyuttur diyor. Ama ben de Müslümanım diyor. Ayetlerin özünden sapıyor. Allah'ın ayetlerine göre düşünüp yaşamıyor, yaşamıyor. İnsanlara uyuyor. İnsanları örnek edinmiş, insanları önder edinmiş, insanların düşüncelerine, yasalarına, kurallarına uyuyor. Hayatı boyunca insanların görüşlerini anlatıyor, konuşuyor, onların kurallarına uymuyor. Bir defacık olsun sormuyor kendisine, benim Rabbimin sözü nedir, hükmü nedir sormuyor, ayetinde ne yazıyor diye okumuyor. Cidler dolusu başka kitaplar okuyor, cidler dolusu başka masallar dinliyor ama bir defacık olsun Allah'ı dinlemiyor. Bir defacık olsun Allah'ın ayetlerini okumuyor. Yatıyor, kalkıyor, herhangi bir insandan, mürit şeyhinden, mezhepli imamından, partili siyaset liderinden, efendim işte cemaat abisinden veya cemaat liderinden, o şundan, o bundan, hep insandan konuşuyor. Hep insandan örnek veriyor. Bir defacık olsun Allah'ın Resulünden örnek vermiyor, bir defacık olsun Allah'ın ayetlerinden örnek vermiyor, aklına gelmiyor. Sorduğun zaman, neden böyle yapıyorsun? Bu din Allah'ın, Allah'ın kitabında size örnek kılınan Allah'ın Resulü, diğer insanlar değil. Dediğin zaman, sen sapık mısın diyor, ne demek istiyorsun diyor. O mübarek insanlara diyor, sen inkar mı ediyorsun diyor. Niye? Halbuki Allah ne diyor? Oysa sizin dostunuz, koruyucunuz Allah, sürekli konuşacağının, sürekli anlatacağının, sürekli ifade edeceğiniz Allah, insanlar dostunuz olabilir ama Allah sizin en büyük dostunuz. İnsanlar arkadaşınız olabilir ama Allah size en büyük arkadaşlık yapan, sizi yaratan. Sizi koruyan, sizi gözeten. Siz onun arkadaşlığını düşünmüyor, onun dostluğunu düşünmüyor. İnsanların arkadaşlığını, insanların dostluğunu düşünüyorsunuz O yardımcıların en hayırlısıdır. Ali İmran 150. Ama insan Allah'ın yardımını bir kenara itiyor. Siyasi, ekonomik çıkarlarda başka yardımcılar arıyor. İnancına dair duygularda, düşüncelerde, yaşamında başka insanları yardımcı alıyor. Onlara danışıyor, Allah'a danışmıyor. Onlarla görüşüyor, Allah'ın ayetleriyle görüşmüyor, onlara soruyor, Allah'a sormuyor, onlara göre yaşıyor, Allah'a göre yaşamıyor ve Allah da diyor. Ey iman edenler, eğer kafirlere uyarsanız ki kafirler bunu yapar, kafirler böyle yapar. Ne yapar? Beni dinlemez, beni okumaz, beni anlamaz, yolumu bilmez, yolumu öğrenmez, ayetlerimi dinlemez, okumaz, ayetlerime göre yaşamaz. Ona inanmaz. İşte kafirler böyle yapıyor. Sen de böyle yapıyorsun. Niye? Allah diyor, onlara uyarsanız, onlar gibi inanları düşünür, yaşarsanız, onlar insanlara uydular. İnsanlara uyarak düşüncelerini oluştururlar, inançlarını oluştururlar. Rabbilerini dinlemediler, Rabbini dinlemediler, Allah'ı dinlemediler. Siz onlar gibi oldunuz, geri döndünüz. Halat, ha-uzza, ha-menat. Ha Allah'a dinlemeden, Allah'a rağmen uyulan bir şey, bir siyasi lider, bir efendim imam veyahutta bir cemaat lideri. Fark etmiyor. Geri döndü. Allah'ın ortaya koyduğu kural neydi? Hükümran Allah'tır. Dinlenilecek, uyulacak, gönderdiği haberler okunacak, hükümler uygulanacak Allah'tır. Kuralları Allah koyacaktır. İnsanların koyduğu kurallar Hiçtir. Hiç insanların örnekliği hiçtir. Allah bu dinin örneğini Allah'ın Rasulü olan Hazreti Muhammed'i göstermiştir. O hiç olan insanların liderliğini, insanların kurallarını, insanların düşüncelerini, insanların örnekliğini öne çıkarırsanız, işte geriye dönmüşsünüzdür. Fark etmez. Al-İmran Suresinin 151'den 156. dahil ayetlerinde Allah, Ulus Savaşı'ndaki bazı olaylara açıklama getiriyor. Bakınız. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaları sebebiyle kafirlerin kalplerine yakında korku salacağız. Gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. Siz Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Nihayet öyle bir an geldi ki Allah arzuladığınızı size gösterdikten sonra zafa düştünüz. Emir konusunda tartışmaya kalkıştınız ve asi oldunuz. Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de vardı. Sonra Allah denemek için sizi onlardan aldı koydu. Ve andolsun sizi bağışladı. Zaten Allah müminlere karşı çok lütufkar. O zaman Resul arkanızdan sizi çağırdığı halde durmadan kaçıyordunuz. Hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Size keder üstüne keder verdi ki bundan sonra gerek elinizden gidene gerekse başınıza gelenlere üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan haberdar. Sonra kederin arkasından Allah size bir güven indirdi ki, uyuklama hali bir kısmınızı kaplıyordu. Kendi canlarının kaygısına düşmüş bir grup da, Allah'a karşı haksız yere, cahiliye devrindekine benzer düşüncelere kapılıverdiler. Bu işten bize ne diyorlardı? De ki, iş tamamen Allah'a. Onlar sana açıklayamadıklarını işlerinde gizliyorlar. Bu işten bize bir şey olsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. Şöyle de evlerinizde kalmış olsaydınız bile öldürülmesi takdir edilmiş olanlar öldürülüp düşecekleri yerlere kendiliklerinden çıkıp giderlerdi. Allah içinizdekileri yoklamak ve kalplerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı. Allah içinizde ne varsa hepsini bilir. İki ordu karşılaştığı gün sizi bırakıp gidenleri, sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan kaydırmıştı. Yine de Allah onları affetti. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok halimdir. Bu açıklamalardan sonra Allah 156-158 ayet ile Müslümanları tekrar uyarıyor. Ey iman edenler! Sizler, inkar edenler ve yeryüzünde sefere çıkan veya savaşan kardeşler hakkında eğer bizim yanımızda kalsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bu düşünceyi onların kalplerine bir hasret olarak koydu. Canı veren de alan da Allah, Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, şunu bilin ki, Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır. Andolsun ölseniz de, Öldürürseniz de Allah'ın huzuruna toplanacaksınız. Görüyorsunuz, uyarı müthiş. Allah yolunda mücadele ederlerken, şehit düşenler için bazıları gitmeselerdi, ölmeyeceklerdi diyecekler. ki bilmiyorlar mı? Ecel gelince insan ölecek. Nerede olursa olsun, yatakta çalışırken, yerken, içerken, uyurken, hastalıkta, kazalarda insan ölebilir. Bir Müslüman için önemli olan Allah yanında mücadele ederken ölmektir. İnsanlar savaşta ölmezler sadece. Ecelleri savaşta geldiği için ölürler. Ölüm onlara evde, hastalıkta, yerken de, çalışken de, uyurken de gelebilir. Nedense insanlar sürekli ecel yani ölüm ile ecelin sebeplerini karıştırıyor. Ecelin sebeplerini ölüm zannediyor. İnsan hastalanır, ölür. Kaza geçirir, ölür. Kalp krizi geçirir, ölür. Bir kaza kurşuna gider, ölür. Bir savaşa gider, şehit düşer, ölür. Ama o, bütün o her şey, yani insanı ölüme kavuşturan o sebepler ölüm değildir. Ölümün nedeni de değildir. Ecel gelmiştir. Allah öyle diyor. Ecel gelmiştir. Ecel. Onun için ecelin sebeplerini, yani ölümün sebeplerini, ölümün şeklini, Karıştırmayın. Ecelle. Ecel gelmiş, bir şekilde öleceksiniz. Bitti. Önemli olan nasıl geleceğidir o ölümün? İnsanlar ölümle imtihan edilmiyorlar. Dikkatinizi çekiyorum. Şöyle düşünmeyin. Kalp krizi geldi, insan öldü. Genelde bugün böyle deniyor ya, Müslüman da böyle diyor, Müslüman olmayan da böyle diyor. Herkes diyor, ya işte öldü. Neden? Kalp krizi geldi, öldü. Kaza geçirdi, öldü. Savaşa gitti, öldü. Allah bu felsefeyi Çiziyor. Diyor ki yanlış bu felsefe. Kalp krizi geldiği için ölmedi. Eceli geldiği için kalp krizi geldi. öl öldü. Ama eceli geldiği için yani. Ecel gelmeseydi yüzlerce defa kalp krizi geçirebilirdi. Ölmezdi. Ey Müslüman! inancına dikkat et diyor Allah. Ben eceli yazdım. O geldiği anda ölürsün. Ölümün şekli önemli değil. Onun için savaştı, cihattı. Şuydu, buydu. Bunları dert etme. Savaşa gittiği için öldü deme. Onun eceli orada geldi, bitti. O savaşa gitmeseydi ölecekti. Yatağında yatıyor olsaydı da ölecekti. Fark etmez. Onun için ayetlerin özünden çıkıyor. İnsanlar ölümle imtihan edilmiyor. Ölüm korkusuyla, ölüm şekilleriyle imtihan ediliyorlar. Bu inceliği iyi kavramak gerek. Bir Müslüman Allah yolunda mücadele ederken ölmeyi arzu eder. Değilse eceli savaş anında gelmeyen bir kişi neyin altında kalırsa kalsın ölmez ama eceli gelen biri yatağında mışıl mışıl uyurken, en tatlı yemekleri yerken, en sevdiği şeyi içerken, mutluluktan uçarken Allah bu gerçeği ayetlerinde insanlara hatırlatıyor. Özellikle Müslümanlara ayetlere aykırı söz söylememeleri konusunda tembihler yapıyor. Özellikle Müslümanları ayetlere aykırı söz söylememeler konusunda uyarıyor. Allah Resulü savaşın ardından Müslümanlara bir şey demedi. Ne yerinden ayrılan okçulara ne de savaş anında kaçanlara. Onların hemen hepsi gelip Resulü'den özür dilediler. Allah'tan af dilediler. Allah Resulü'nün davranışını al -Imran Suresinin 159. ayet ile bize bildiriyor. O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandı. Şayet sen kaba, katı yürekli davransaydın ki şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet. Bağışlanmaları için de dua et. İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Ayette birkaç konu çok enteresan. Bugün aynı durum Müslümanların başına gelse ne yapacakları hiç belli olmaz. Şimdi ayetteki bazı önemli gerçeklere bakalım. Sen kaba, katı yürekli olsaydın dağılıp giderlerdi. İnsanın kararlı olması başka şey, katı, kaba, yürekli olması başka şey. Ne yazık ki Müslümanlar genelde bu iki noktayı kaçırıyorlar. Allah Resulü kararlı, kimsenin hatırına inancından, davasından dönmez. Ama kaba katı değil. Çok yumuşak. Af yolunu, açıklama yolunu seçiyor. Zira biliyor ki, biliyor ki, zira biliyor ki, müminlerin yaptığı şeylerden dolayı hesaba çekecek Allah'tır. Allah'ın hesabı ise çok çetindir. Onun için suçlu olan müminlere üzülüyor. Anlamadıkları zaman, direndikleri zaman, yanlış yaptıkları zaman üzülüyor. Çünkü hesaba gidiyor. Üzülüyor, gidişini görüyor. Böyle giderse onun çok büyük bir hesap içinden çıkacağını ve bu hesaptan hayırlı bir sonuç çıkmayacağını ve başına çok büyük bir felaketin geleceğini biliyor. Ayetler ona bu yolu gösteriyor. Üzülüyor. Onların pişman olmalarını, af dilemelerini, aflarının da kabulünü istiyor. Halbuki onlar savaşta peygamberin sözünü dinlemediler. Savaş meydanını terk ettiler. Bedir Savaşı sonunda gelen ayetlerle uyarıldıkları halde ganimetlerin derdine düştüler. Böyle kolay yutulacak şeyler değil. Biz olsak yeri göğü yıkarız. Onların her birini itaatsizlikten, korkaklıktan, hainlikten cezalandırırız. Ama Allah Resulü böyle yapmıyor. Tam tersini yapıyor. Onları affet. Tövbelerinin de bağışlanmasını dile. Onlar sana geliyor, özür diliyorlar. Affet. Ve Rablerine dönüyorlar, tövbe ediyorlar. Onların tövbelerini istiyorsan, işitmişsen, sen de onlarla beraber bağışlanmalarını dile. Yönel bana, diyor Allah. Onlar için yönel. Onların tövbelerini kabul et, Ya Rabbi de. İçinde bir kin, bir öfke olmasın. Affı öne çıkar. Cezalandırma, yoluna gitme. Üstelik Rabbine karşı yaptıklarından dolayı tövbe ettiklerinde onlara destek ver. Sen de onların tövbelerine şahit olarak bağışlanmasını dile. Bir liderin terbiyesiyle ilgili müthiş öğütler bunlar. Günümüzde böyle bir şey olduğunda derhal kurşuna dizdirerek liderlik yapılır. Günümüzde böyle bir şey olduğunda derhal liderler kurşuna dizer adamları. Ama Allah Resulünü öyle bir lider korumuna getiriyor ki günümüzün liderlerine karşılık cezalandırma affetmeyi ve yaptıkları hatalardan dolayı Allah'a tövbet ettiklerini de onlar için dua etmeyi öne çıkarıyor. Böylece Allah Resulü'nü mükemmel bir lider olarak eğitiyor. Aslında işin özetini, işin esasını konunun başında Allah verdi. Ne dedi? Hesap bana ait. Sen kulunla arama girme dedi. Kalpleri bilen, geleceği bilen Allah Resulü'nü insani zaaflardan uzak tuttu böylece. İnsani zaaflarını, insani vasıflarını sürekli eğitti Allah Hz. Peygamber'imizin. Ceza sana ait deseydi, buyur cezayı sen ver deseydi, bu konularda sen yetkilisin deseydi, belki zaaf olarak haksızlık, adaletsizlik olabilirdi. Savaş atmosferinde gelişen duygular her zaman adaletle değerlendirilemezdi. Allah insanları korkularından dolayı hesaba çekmiyor. Zira korkularının kaynağı belli. Allah insani zaaflarından dolayı hesaba çekmiyor. Zira insani zaaflarının kaynağı da belli. Allah insanın yanlış yaptığı, yanlışı uyarıldığı halde, yanlışında ısrarından dolayı hesaba çekiyor. Dikkatini çekiyor. Korkmuşsun, Allah bundan dolayı hesaba çekmiyor. Korkundan dolayı kaçmışsın, bundan da hesaba çekmiyor. İnsani zaaflarında yanlış yapmışsın. Bundan da hesaba çekmiyor. Ama bir yanlış yapmışsın, bir yanlışın uyarılıyor. Ve sen ısrar ediyorsun. İnat ediyorsun. Yanlışını görmezden geliyorsun. İşte o zaman Allah hesaba çekiyor. Israrından dolayı. Onun için Allah öncelikle özür kapısını, tövbe kapısının sonuna kadar açıyor. Buyur diyor. Yaptın yanlışı. Açtın bütün kapıları. Özür kapısını da açtın, tövbe kapısını da açtın. Gir. Buna karşılık insan iki şey seçebilir. Ya yanlışını görür, gider liderinden özür diler ki o zaman lider Resul liderinden özür diler yaptığı hatadan dolayı Allah'a da tövbe eder. Birinci yol bu. Ya da ben bir şey yapmadım. Herkes kaçtı ben de kaçtım. Ne var bunda? Bu bir hata değil. Herkes ganimet toplamaya gitti ben de ganimet toplamaya gittim. Ne var bunda? Diyebilir. Israr edebilir. İşte bundan dolayı Allah hesaba çekiyor. İnsana kalsa hesap duygularına kapılır. Özürleri duymaz. İşte günümüzde oluyor. Birisi hata etse, liderinin karşısına çıksa ve dese ki, özür dilerim, hata ettim, affet beni dese, geçti artık. Özür zaman değil. Bir sürü şey yaptın, şu kadar zarar verdin, şu kadar bilmem ne verdin. Sen senin özrün kabul edilecek bir özür değildir. Bitti. Verin cezasını. Nedir bunun cezası? Şu. Gidin, işte verin. Ölümse ölüm, zulümse zulüm. Çünkü insan bazen kendisine karşı yapılanı kaldıramaz. Büyük bir öfke, intikam, nefretle hükmetmeye kalkar. Düşün. Bugün mesela Müslümanlar bir yere gitmeye kalksa karar verseler bazıları gelse bazıları gelmese gelenler, gelmeyenler için demediğini bırakmaz. Çok basit bir şeydir yani, bir, bir toplantıdır yani. Ciddi bir şey olsa, şöyle ölüm kalım meselesi bir şey olsa, o zaman daha berbat olur. İşte al -Imran suresinin bu ayetleri, müminler arasındaki ilişkileri, müminlerin liderleri arasındaki ilişkileri ve müminlerin Allah'la olan ilişkilerini tek tek anlız ediyor. Hesap görücülük insana kaldığı zaman, insan duygularıyla adaletten uzaklaşabilir. Onun için Allah Resulüne diyor, sende bu hak yok, bitti, aldım, bana bırak. O zaman Allah Resulü hesaplaşmaya girmiyor o insanlarla. Kaçmışlar. Görev yerlerini terk etmişler. Ganimet peşine düşmüşler. Bir sürü hata etmişler. Ve yetmiş kişinin ölümüne neden olmuşlar. Şehit olmasına neden olmuşlar. Emir dinlememişler. Ama ayetler geliyor. Bırak onları diyor. Bana bırak diyor. Allah'ın ayetleri müminlerin lideri Resulü bu şekilde eğiterek Resul'den sonraki liderlere örnek gösteriyor. Ancak tarihe baktığımızda ne yazık ki Müslümanlar bu örneklerden hiç ders almamış. Nereden biliyoruz? Birbirini boğazlayan, en küçük hatasında kellesini uçuran, hatta Osmanlı tarihlerinde meşhurdur. Bir sefer açılır, onun başına bir sadrazam atanır, komutan olarak, padişah gitmediği zaman. Sadrazam gider, bir meydan muharebesi yapar, eğer galipse kahramanlar olarak döner, eğer mağlupsa boyun vuranlar Hemen yola koyulur padişahın boyun buranları yolda bu adamın boynunu vuranlar. Neden? Galip niye gelmedin diye. Boyunu vurulur. İktidar için çocukları beşikte, yetişkinlikte boğdurulan bir tarih biliyoruz. Bu insanlar Allah'ın ayetlerini, Allah'ın Resulü'nün hiç dikkat etmemişler. Anlaşılan. Liderlik nasıl olur? Hiç dikkat etmemişler. Ortada Allah'ın ayetleri var, ortada Allah Resulü'nün liderliği örnekliği var. Yaptıkları hiç ne ayetlere uyuyor ne de Allah'ın Resulü'nün örnekliğine uyuyor. Onlara danış. Hani verdiğin emirlere riayet etmediler. Hani savaştan kaçtılar. Bunları bahane olarak onları silme. Onları affet. Rabbinin bağışlaması için dua et. Onlara sanki hiçbir şey olmamış gibi danış. Onlarla meşveret et. Onların görüşlerine değer ver. Bu özlerle gelen ayetler insan psikolojisi üzerine Rasul'ün eğitildiğini gösteriyor. Öyle ya, insan hata yapabilir. Pişmansa, özür dilemişse, kendini Allah'a bırakıp af dilemişse, yapmış olduğu şeyle toplumdan silinecek değil ki. O kişi artık görüşlerine değer verilmeyecek değil ki. Kaldı ki yanlışını gören, bilen, yanlışından dönen her zaman daha üstün, daha önemlidir. Zira tövbe eden, yanlışından bir daha yapmamak üzere dönüp ders alan kişi, insan karakter olarak, insan kimliği olarak daha oturmuş, daha gelişmiş, daha tecrübelidir. Bir yanlışın içinden çıkıp gelmiştir. O yanlışı sıcağı sıcağına yaşamış, arkasından o yanlışından dolayı üzülmüş, bir sürü depresyon geçirmiş, fikirsel bunalım geçirmiş, gelmiş, giderinden özür dilemiş, arkasından da Allah'tan af dilemiş, tövbe etmiş bir kişi düşünün. Böyle bir şey başına gelmeyenle, böyle bir şey başına gelip de buradan ak çıkan bir olur mu? Düşün bir kere. Yanlışından örnek ders alanla, ders almayan bir olur mu? Kararını ver ve Allah'a güven. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Savaşlar gelir geçer, insanlar korkar, kaçar, döner. İnsanlar şehit olur, gazi olur. Bunlar yeryüzündeki imtihanın gereklileridir. Ancak bir şey var ki o temeldir. Kararlı olmak, Allah'a güvenmek. Sen bu yolu tut. Allah'ın Rasulüne verdiği bu öğütler gerçekten çok önemli şeyler. Kimliğinin temeli haline gelmesi gereken öğütler. Özellikle lider olanların alması gereken öğütler. Evinde, iş yerinde, toplumda, devlette liderlik görevi yapanların ilke edinmesi gereken öğütler. Bu özetlemeler, ayetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İçinde yaşadığımız ana, geçmiş tarihi bilgilere baktığımızda, Müslümanların en büyük zaaflarının bu ayetin kapsamında olduğunu gösteriyor. Halbuki Allah her zaman, Allah size yardım ederse, artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakıverirse, ondan sonra size kim yardım eder? Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar diyor al 160. Şurası muhakkak ki, andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kendini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir Resul göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulundu. Halbuki, daha önce onlar apaçık bir sapıklık içindeydi. Al-İmran Ayetlerin bütün Müslümanlara anlatmak istediği önemli gerçekler var. Bunları şöyle sıralayabilirim. Ayetleri yaşamın içinden alın. Dikkatinizi çekiyorum. Ayetleri yaşamın içinden alın. Sadece bilgi olarak okumayın. Dini konuları tartışmak için ayet okumayın. O zaman ayetler biz Müslümanlara hitap etmez. Böyle yaparsak okumanın, tartışmanın bir anlamı olmaz. Yaşam üzerine inen ayetleri yaşamın gerçekleriyle okumadıktan sonra hiçbir anlam taşımaz. Okuyan insanlar kuru kuruya bilgileri tartışırlar. Ayetlere ihlas katmazlar. Bakın sözüme dikkat edin. Ayetlere ihlas katmazlar, katamazlar. Sadece Müslüman kendi inancına ihlas katmaz. Okuduğu ayete de ihlas katar. Nasıl? O ayeti yaşamın içine sokar. Yaşamın içinde beraber yaşar. O zaman hem kendisi ihlaslanır hem de ayete ihlas katar. Ne yazık ki günümüzde böyle okunmuyor yaşamdan soyutlanmış bir şekilde okunuyor, tartışılıyor. Üzerinde kavga yapılıyor, yaşama indirgenmiyor. Gerçekler üzerine indirgenmiyor. Kuru kuruya bir bilgi olarak, felsefi anlamda, teolojik anlamda, bilgi yarıştırması anlamında, bilgi tokuşturması anlamında okunuyor. Kelimeler üzerinde günlerce, aylar, yıllarca tartışarak özleri kaybettiriliyor. Bu nedenle Müslümanların iki yatkası bir araya gelmiyor. Ve gelemiyor. Âlimren suresinin 164. ayeti, önündeki ayetlerden ayrı tutulup üzerinde tartışıldığı zaman, tarihi olaylardan ayrı tutulup tartışıldığı zaman, hangi özler anlaşılır? Aldık, o ayetler hangi ortama indi, nasıl indi, insanların duygularına, düşüncelerine, yaşama nasıl hitap ettiği kavramadan okuduk geçtik. Hatta kelime kelime, hece hece, harf harf tartıştık. Ne anlamı var? Ne anlamı var? ayetlerin indiği dönemin şartlarını bilmeyen, o dönemin havasını koklamayan, hayatın içine girip nefes almayan, hayata inen ayetleri nasıl anlayabilir? Halbuki Allah, ayetlerini, müminleri temizlemek için gönderdi. Yaşadıkları bir hayat vardı. Hayatın pislikleri vardı. İnsani zaaflar vardı. O pislikleri, hayatın pislikleri, hayatın içindeki o insani zaafların pisliklerini arındırmak için gönderdi. Onların önüne, Ayetleri okuyan, ayetlerin hikmetini yani nasıl anlaşılması gerektiğini açıklayan Rasul koydu. Bu Allah'ın bir nimeti. Allah'ın nimetini doğru anlamak için ayetlerin indiği havayı yaşamak gerekir. Koklamak gerekir. Ayetlerin duygusunu, ihlasını görmek gerekir, hissetmek gerekir. Günümüzde Müslümanlar çok garip bir tutum içindeler. Toplancılık mantığıyla ya geçmişten gelen bütün kültürü reddedip sadece ayetler okunmalıdır diyorlar ve kuru kuruya okuyorlar. Artık bilimsel, felsefi, teolojik tartışmalar içerisine giriyorlar. Kelimeler üzerinde, harfler üzerinde, cümleler üzerinde her şeyle tartışıyorlar. Gece gün fark etmiyor. Ya da ayetler dikkate alınmadan geçmişten gelen kültür, eğrisi ve doğrusu din ediliyor. Bir türlü Kur'an raflara çıkarılıyor, oradan indirilmiyor. Ya bunun bir ortası yok. Halbuki bu işin en doğrusu geçmişin yaşamına inebilmek. O yaşam üzerine inen ayetleri o yaşamı içinden tekrar kendi yaşamımıza getirebilmektir. Kitapta yazılı hale gelmesi önemli değil. O kuru kuruya bir bilgidir. Onu kanlı canlı bir şekilde yaşamı içine tekrar getirebilmektir. Çünkü o ayetler kanlı canlı bir şekilde Resulullah'ın zamanına, o günkü sahabenin hayatına kanlı canlı bir şekilde indi ve duygularına, düşüncelerine, yaşamlarına, eksiklerine, kusurlarına, her şeylerine hitap etti. Ve onları eğitti. Aradan geçen 1500 yıllık zaman Bilgiyle, bilinçle doğrularını bırakıp yanlışlarını silebilmek, arı bir şekilde an an yaşamla birlikte ayetleri okumak önemli. Ancak o zaman Uhud savaşı üzerine inen Alimran suresinin ayetlerini anlayabiliriz. Ancak o zaman Enfaz suresini anlayabiliriz. Ancak o zaman Haşr suresini anlayabiliriz. Unutmayın ki yaşamla iç içe değerlendirilemeyen hiçbir bilginin anlamı yoktur. Ayet olması da önemli değil. Herhangi bir bilgi. İşte kitaplar okuyorsunuz, felsefi bilgiler okuyorsunuz veya değişik konularda bilgiler okuyorsunuz. Yaşamın içine indiremiyorsanız o okunanları hiçbir anlamı yok. Üst seviyede tartışılıyor. bilmiyor. Günümüzün entel, dantel hikayesi gibi. Hani günümüzün entelleri ve dantelleri var. Her şeyi böyle üst boyutta inceliyorlar, tartışıyorlar, bilgi yarıştırmasına giriyorlar, felsefe yapıyorlar ama hayatlarında hiçbir şey yok. Tartıştıkları konularla Öğrendikleri konularla, bildikleri konularla hayatında hiçbir şey yok. Solcusu Amerikan fast çıkmaz. Altında lüks arabalarla şey yapar. Barlarda, pavyonlarda, orlarda, buralarda dolaşır. Ama fakiri görünce burnunu kıvırır, işçiyi görünce burnunu kıvırır ama oturur. Sol şöyledir, şöyle fakirden yanadır, şöyle işçiden yanadır diye tahtıştır. Müslümanına bakarsanız o da öyle. Aşağı yukarı değişen bir şey yok. Unutmayın ki yaşamla iç içe değerlendirilmeyen hiçbir bilginin anlamı yok. Yaşamla pekiştirilmeyen her bilgi, her düşünce, Ütopya'dan başka bir şey değildir. İşte bugün solcunun kafasındaki sol ideal bir Ütopya'dır. Müslümanın kafasındaki İslam ideal bir Ütopya'dır. Yeryüzünde var mı? Yok. Neden? Çünkü yaşamaya indirmemiş, ne Allah'ın ayetlerini indirebilmiş, ne Allah'ın Resulünü kendi yaşamına getirebilmiş bilgiyle, bilinçle, duyguyla, düşünceyle yok. Ütopya bir din, ütopya bir anlayış, her şey mükemmel ama hayatta yok. Şöyle düşünün, ayetlerde geçen bütün yerleri gezen, dolaşan bir insan, oraları hiç görmeyen biri gibi olur mu? Mesela ayetler Hıra'dan bahsediyor, işte Hıra'da geçen olaylardan, Sev'dan bahsediyor, Mekke'den, Medine'den bahsediyor, Bedir'den bahsediyor, Uhud'dan bahsediyor. Şimdi geldik dolaştık oraları böyle üzerinde. Orada şöyle olmuş, böyle olmuş, da i̇şte şurada işte Allah Resulü. Onun için mesela Muhammed Hamidullah Allah ondan bin kere razı olsun. İslam peygamber kitabında şöyle der. Ben Allah Resulü'nün hicret anında yaşadıkları duyguyu anlayabilmek için aynı şartlarla korku hariç çünkü beni takip eden yoktu. Üzgünüm. Aynı şartlarla yanıma bir arkadaş aldım. Gittim, sevde kaldım. Resulullah kaç gün kaldıysa, aynı azıkla, tarihte bildiğim azıkları da yanıma aldığım aynı azıkla, iki develerle o kadar süre kaldım. Oradan çıktım, yürüyerek Kuba'ya geldim. Yolculuk yaptım. Aynı şartlarda. O duyguyu anlayabilmek için diyor. Bu insan bunu boşuna mı söylüyor? O döneme ait ayetleri anlayabilmem için diyor. Onu hissedebilmem için diyor. Bunu boşuna mı söylüyor? Mesela, ben iktisat okudum, ekonomi tahsil ettim. Konusu ekonomi herhangi bir kitabı veya makaleyi. Ben mi yanlarım yoksa ekonomiyi okumayan, konusu siyasal olan, konusu edebiyat olan, konusu efendim işte fizik, kimya olan biri mi anlar? Her kültürün, bilimin, yaşamın kendine özgü insanda oluşturduğu bir bakış açısı, bir genişlik var. Yaşamlar da öyle. Her toplumun geleneklerinden, kültürlerinden... Hayat şartlarından, coğrafyasından, ikliminden o insan üzerine bıraktığı bir anlayış var, bir kült var, bir değer var. Yaşam, bugünkü insanların deyimiyle hayat, en büyük üniversite, yaşamdan kaynaklanan bilgileri bize daha doğru öğretiyor. Ayetler yaşama iniyor, yaşamla beraber okunduğu zaman bize bir şeyler öğretecek. Onun için Allah ayetlerinde sünnetullah diyor. Sünnetullah, Allah'ın yaratma kanunu, yaşam üzerine inen ayetler, o yaratılan insanların, yaratılan dünyada kendilerine sunulan bir hayatı yaşarken, o yaşadıkları hayata inen ayetler. İkisi beraber, Sünnetullah'la ayetler birlikte okunduğu zaman, onun için Allah sürekli Sünnetullah'a, yani Allah'ın yaratma kanunu atfediyor. Gezin diyor, dolaşın diyor, öğrenin diyor, sürekli. Çünkü o zaman ayetleri doğru anlayacaksınız. Eğer yaşamı ayetlerden, ayetleri yaşamdan ayırırsanız çok farklı anlamlar çıkar. Şöyle düşünün, yaşadığınız bir olay üzerine söz söyleniyor. Söylenen sözü yaşadığınız olayı bilmeyen sizin gibi anlayabilir mi? Birkaç kişi bir olay yaşadılar. O olayı yaşayanlar o olayla ilgili bir söz söylerlerse hem doğru ifade ederler hem de o olayın duygusunu yansıtırlar. Ama herhangi birisi, olayı yaşamayan birisi geldi, sözü söyledi ve olayın içerini bilmiyor tam. Sizden öğrenecek ama duymuş. Şöyle bir olay var, O olayla ilgili bir söz söylüyor. Olayı bilmiyor. Anlayabilir mi olayı? İşte günümüzün Müslüman'ın problemlerinden biri bu. Allah Resulü'nün, Müslümanların yaşama üzerine inen ayetleri kendi yaşamlarından okuyarak doğru anlayacaklarını zannediyorlar. Türkiye'de Müslümanlar... Türkiye'deki yaşamlarına göre ayetler okuyor. İran'daki Müslümanlar İran'daki yaşamlarına göre. Arabistan'daki Müslümanlar Arabistan'dakine göre. Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da yaşıyorsa orada okuyan Müslümanlar ayetleri açıyorlar. Kendi yaşamlarına göre anlıyorlar. Öyle anlayacaklarını zannediyorlar. Halbuki o dönemin yaşamlarıyla birlikte ayetler özü öğrenilip yaşamımıza aktarılması gerekiyor. Çünkü ayetlerin indiği yaşam farklı bir yaşam. Bedir Savaşı'na girmiş, yüzünün akıyla savaştan çıkmış. Uğuz Savaşı'na girmiş, bocalamış Müslüman topluma bakınız. Allah onlara nasıl hitap ediyor? Neler diyor? Ali İmran suresinin 165'ten 179'a kadar okuyorum. İki katını başına getirdiğiniz bir musibet kendi başınıza geldiği için mi bu nasıl oluyor dediniz? De ki o kendi kusurunuzdandır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. İki birliğin karşılaştığı gün sizin başınıza gelenler ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Ki bu da müminleri ayırt etmesi, münafıkları ortaya çıkarması içindi. Bunlara gelin, Allah yolunda çarpışın ya da savunma yapın denildiği zaman harbetmeyi bilseydik elbette sizin peşinizden gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok kafirliğe yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Halbuki Allah onların işlerinde gizliliklerini daha iyi bilir. Oturup da kardeşleri hakkında bize uysalar da öldürülmezlerdi diyenlere eğer doğru sözlü insanlar iseniz canlarınızı ölümden kurtarın bakalım de. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Rableri canında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini kadar. Onlar Allah'tan gelen nimet ve keremin Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler. Yara aldıktan sonra yine Allah ve Resulü'nün çağrısına uyanlar, bunların içlerinden iyilik yapanlar ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat var. Bir kısım insanlar müminlere, düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker topladılar. Aman sakın onlardan dediklerinde, bu onların imanlarını kat kat artırdı ve Allah bize yeter, o güzel vekildir dedi. Bunun üzerine kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan, Allah'ın nimet ve keremiyle geri geldiler. Böylece Allah'ın rızasına uymuş oldular. Allah, büyük kerem sahibidir. İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. İnkarda yarışanlar sana kaygı vermesin. Çünkü onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onlara ahiretten yana bir nasip vermemek istiyor. Onlar için çok büyük bir azap vardır. Şurası muhakkak ki imanı verip inkar alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elin bir azap vardır. İnkar edenler sanmasınlar ki kendilerine mühlet vermemiz onlar için daha hayırlıdır. Onlara ancak günahlarını artırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar için alçaltıcı altı bir azap vardır. Allah müminleri bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Bununla beraber Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah elçilerinden dilediğini ayırt eder. O halde Allah'a ve Resullerine iman edin. Eğer iman eder... Takva sahip olursanız sizin için de büyük ecir vardır. Görüyorsunuz. Ayetler Müslümanları nasıl sorguluyor? Sonra onlara nasıl bir yol belirliyor? Resulün arkadaşlarının sorgulandığı ayetlerle biz sorgulansak ne deriz? En ufak eleştiriye hazmedemeyen bizler, ayetlerle kendimizi sorgulamadığımız için ayetleri anlayamıyoruz. Sahabeleri sorgulayan ayetler insanı sorguluyor. İnsanı sorgulayan ayetleri anlayacak insanlar, İnsan olarak kendilerini sorgulamadıklarında ayetleri anlayabilirler mi? Elbette hayır. Onun için biz de ayetlerle insanları sorguluyoruz. Allah'ın emrini dolaylı olarak yerine getiriyoruz. Ancak bizde bir terslik var. Ayetleri kendimiz için değil, başkalarını dize getirmek için okuyoruz. Halbuki Allah Resulü arkadaşları ayetleri okuduğunda kendileri için okuyorlardı. Ayetlerle kendilerini sorguluyorlardı. Bu öyle bir farklı ki inancın temeliydi. Yukarıya aldığımız Al-Imran suresinin 165'den 179'a kadar ve 179 dahil ayetleri düşünelim. Bazı bilgiler öne çıkıyor. Allah müminlere soruyor, kafirlere size gelen musibetin iki misli geldi. Siz şimdi bize musibet niye geldi diye mi soruyorsunuz? Unutmayın ki başınıza gelen kendi kusurunuzdandır başınıza gelenler Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Zira Allah kalptekileri ortaya çıkaracaktır. Kalplerde ne vardır? Kalplerde iman edenlerin imanı, nifak içinde olanların küfrü vardır. Allah insanları yaşam içinde izler. İnsanların yaşadığı olaylarla imtihan eder. Bütün olaylar imtihan nedenidir. Olaylar yaşandıkça inandım diyenlerin imanı, nifak içinde olanların nifakı ortaya çıkar. Böylece insanlar olaylarla denenmiş olur. Gerçekten iman edenlerle nifak içinde olanlar ayırt edilir. Savaştan kaçarak ölmeyeceklerine inananlar haydi ölümlere karşı tedbirinizi alın bakalım. Alabilecek misiniz? Ecel hanginize gelirse mutlaka öleceksiniz. Bu size Allah'ın hükmüdür. Ancak inkar edenler korkar. İnananlar ise korkmazlar. Zira korku insanidir. İnsan kendi kendini korkutur. Allah insana Rabbine güvendiği müddetçe korkmamayı öğretir. İnsanlar ancak kendilerine zarar verir. Hiç kimse başkasına zarar veremez. Kendini korumayan, gerekli tedbirleri almayanlar, inancın kurallarına dikkat etmeyenler, kendilerine sürekli zarar verirler. Halbuki Allah'a inananlar, Allah yolunda emin adımla yürüyenler, ayetlere inanıp gereğince yaşayanlar asla korkmazlar korkmalarını da gerektirecek hiçbir şey kalmaz. Gaybın bilgileri Allah'ın yanındadır. Allah gaybdaki bilgilerden bir kısmını rasullerden dilediğine ulaştırır. Değilse Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilmez. Rasuller gaybı ancak Allah ayetleri bildirdikçe bilirler. Rasuller kendi güçleriyle gaybı bilemezler. Erenler, evliyalar gaybı bilmezler, bilemezler. Kim gaybı bildiğini iddia ediyorsa yalancıdır. Allah ayetleriyle kayıptan haberler verir. Bugün için ayetler gelmemekte. Dolayısıyla artık ayıptan haber getiren yok. Ancak Resuller varken onlara gelen, gelecek olan ayetlerle kayıptan haberdar olmuyordu. Resuller öldükten sonra kayıptan haber getirdiğini iddia edenler yalancılardır. Ayetlerin özlerinden çıkan bu anlamlar önemli. Allah bütün bu özleri verdikten sonra Âlimrân Suresi 186. ayetinde bize şöyle hitap ediyor. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve tahva gösterirseniz muhakkak ki bu işlerin en değerlisidir. Evet, inkar edenlerden her zaman Müslümanlar üzücü sözler işitecekler. Hayatta yaşadığımız müddetçe mallarımızdan, canlarımızdan dolayı imtihan edileceğiz. Kimi az maldan, kimi çok maldan. Kimi çok candan, evlatlar gibi. Kimi az candan, kendi canı gibi. imtihan edilecek. Ancak sabreden, yani inançlarında kararlı, azimli olanlar, Allah'a güvenen, yolundan ayrılmayanlar kazanacak. Ve Allah, al -Imran Suresinin 188. ayetinde en büyük uyarıyı yapıyor. Sanma ki, Ettiklerine sevinen, yapmadıklarıyla övülmek isteyenler, evet, sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Bu ayetle günümüzü hiç düşünmek istemiyor. Günümüz, insanların yaptıklarıyla sürekli övündükleri, sevindikleri, yapmadıklarıyla da övülmek istedikleri bir ortamı yaşıyor. Özellikle batı dünyasından etkilenen Müslümanlar gittikçe bireyselleşiyor. Kendi kabuğuna çekiliyor, siyasi aranada kaybolup gidiyor, sosyal ekonomik sahada siliniyor, kimliği, karakteri değişiyor. Ancak durumunun farkına varamıyor. İnancı, yaşamı günbegün ayetlerden uzaklaştıkça, konuşurken Müslümanlığı en iyi yaşadığını iddia edebiliyor. Müslümanlığı en iyi anladığını iddia edebiliyor. Müslümanlığı en iyi temsil ettiğini iddia edebiliyor. Alçak gönüllük ortadan kalkıyor. En ufak eleştiriye tahammül gösteremiyor. Haklısın kelimesini lügatinden siliyor. Böylece ayetin hükmü gerçekleşiyor. Her yaptığına seviniyor. Yapmadıkları şeylerin dile getirilmesini istemiyor. Üstelik yapmadıkları olsa bile, inancında, düşüncelerinde eksiklikler olsa bile, iyi bir Müslüman olarak kabul edilmesini istiyor. Böylece yapmadıklarıyla, eksiklikleriyle tasdik edilmesini istiyor. İşte bu tasdiki yaptığınızda, yapmadıklarını hoş görmüş, İyi bir Müslüman olarak kabul etmekle yapmadıklarını övmüş oluyorsunuz. Hani toplumda bir söz var. Hiç kimse ayranım ekşi demiyor. Evet bu söz önemli. Biz şimdi ekşi olduğunu bildiğimiz ayrana hatıra binaen tatlı dersek ekşilik tasdik edilmiş oluyor. Övülmüş oluyor. Bizler Müslüman olarak doğruya doğru eğriye eğri demediğimiz müddetçe bize doğrular hatırlatıldığında haklısın diyemediğimiz müddetçe Alimran imran suresinin 188. ayetiyle muhatabızdır. Allah Alimran imran suresinde Uğuz savaşı nedeniyle eksikli, kusurlu olanların nasıl davrandıklarını bize anlatıyor. İçlerinde özür dileyen, tövbe edenler var. İçlerinde yanlışlarını kabul etmeyenler, yaptıkları yanlışlardan doğru kabul edilmesini isteyenler var. Ve Allah bizi uyarıyor. Yaptıklarına sevinen, yapmadıklarının da övülmesini isteyenlerden olmayın. Onları çetin bir azap bekliyor. Yaptıklarına sevinen, yapmadıklarının övülmesini isteyenlere de prim vermeyin. Böylece yaparsanız nifakı destekleyerek zulüm yapmış olursunuz. Bu ayete Elmalı Hamdi yazı farklı bir meal veriyor. O mealinde diyor ki, o ettiklerine sevinen ve yaptıkları işle met edilmeyi seven kimseleri de sakın azaptan kurtulursanma, onlara acı bir azap ver. Ayeti böyle mealleştiriyor. Nerede? Orijinal mealinde. Yani Elman'ın kendi el yazısıyla yazdığı orijinal mealinde böyle diyor. Daha sonraki meallerde çevirmişler, değiştirmişler. Ayeti bu anlamda düşündüğümüzde, konu sözcük olarak değişse de, Kişisel anlamda insanın övgüye verdiği önem değişmiyor. İnsan yaptıklarına seviniyor. Bu kendisiyle kendisi arasında bir şey. Ama bir de dışa yansıması var. Yani yaptıklarıyla toplumda değer kazanmak için insanların övgüsünü istiyor bu ayetin müaline göre. İnsanlar yaptıklarıyla insanı göğe çıkarmazsa rahatsız oluyor, üzülüyor. Övgü onun için önemli bir değer haline geliyor. Hani günümüzde sanatçıların bizi yaşatan alkışlardır dedikleri şey gibi. İnsan alkışlanmayınca veya övülmeyince sanki yaşamamış gibi oluyor. Alkışlanmak, övülmek, yaşamanın bir parçası oluyor. Allah bu karakteri bu ayetle tenkit ediyor. Bu anlamda, bu mealle. Böyle bir karakteri. Sanma ki yaptıklarına sevinenler, yapmadıklarına veya yaptıklarına övgü bekleyenler, azaptan kurtulacaklardır. Sevinmenin Övgü beklemenin altında yatan bendir, bencilliktir, kibirdir. Allah belini ortaya çıkaran, bencil olan, kibre doğru yönelenleri asla sevmez. Alimran suresinin ayetleri özellikle kendimize okunacak önemli ayetlerdir. Hele bugün Müslümanlar bu ayetleri başından sonuna kadar kendilerine okumalıdırlar. Ayetler Yahudilerden, Hristiyanlardan, Putperestlerden, münafıklardan, müminlerden söz hiç fark etmez. İçimizde bir yanımızın Yahudilik, bir yanımızın Hristiyanlık, bir yanımızın putperestlik, bir yanımızın münafıklık, bir yanımızın müminlik olduğunu düşünerek içimizdeki pisliklerden arınmak için ayetleri kendimize okumalıyız. Yanlışlarımızı bulmalıyız. Bulduğumuz her yanlış için özür dilemek, Allah'tan af dilemek zorundayız. Eğer Al-İmran Suresini Yahudilere, Hristiyanlara, Putperestlere, münafıklara okuyup kendimize okumaz isek en büyük yanılgıya düşmüş oluruz. İnşallah Al-İmran Suresini kendimize okuyanlardan, gerekli dersi çıkaranlardan, hatalarımızı görüp tövbe edenlerden, eksikliklerimizi görüp tamamlayanlardan oluruz. İnşallah. Hepinize iyi geceler diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.